Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Şöyle bir soru var Bazı gençler Şeyh Bin Baz, İbni Useymin Ve Elbani İmam Elbani Rahimehumullahi Mürciye diye tanımlıyorlar Bununla ilgili ne söylersiniz diye Doğrusu bunlara mürciye demek, ilimden nasibini almamak demektir. Yani bu cahilce konuşan, mürciyeyi de tanımamaktan kaynaklanan bir sözdür. Ve bunu söyleyenler, kendilerinde aşırılık bulunan kimselerdir. Yani aşırılıktan kastım, ey bu ilim ehlimiz, tekfir etmedikleri için, tekfirde acele etmedikleri için bu tekfir konusunda heyecanlı olan gençler, aceleci olan gençler böylelikle bunlara mürci' demektedirler. Tıpkı geçmişte İmam-ı Hanife'ye de mürci' dedikleri gibi veya hut mülciyetül fukaha dedikleri gibi. Dolayısıyla mürci'yenin ehl sünnetten ayrılan en bariz özelliği imanı marifet bilmesidir. Yani diyor ki iman marifettir. İman marifettir. Dolayısıyla hiç kimsenin imanını bu konuda farklı görmez. Yani herkesin imanı aynıdır der. Allah'a inanıyorum diyen bir kimse... Peygamberin, peygamberle aynı imana sahiptir. Meleklerle de aynı imana sahiptir. İnanmanın ölçüsü, dereceleri yoktur. Ve burada tasdik aramazlar. Ve ameli de imandan saymazlar. Yani dille ikrar, azalarla da ameli öngörmezler. Zaten irca... İrcadan gelmiştir isimleri yani mürciye denmesinin sebebi irca yani geri bırakmak anlamında ameli imandan geri bıraktıkları için mürciye diye isimlendirilmişlerdir. Yani onlar derler ki bir insan eğer inanıyorsa Allah'ı biliyorsa yani bilmesi ona yeter. Dilin ikrarı azaların ameli ya da azalarla ispat etmesinin hiçbir önemi yoktur derler. Dolayısıyla şöyle de bir söz sarf ederler. Nasıl ki derler küfürle beraber yani bir insan kafirse, küfür üzere ise onun yaptığı bir iyilik ya da yaptığı bir salih amel, yaptığı güzel bir iş ona nasıl bir faydası yoksa Yine imanla beraber kişinin yaptığı bir haramın veya hutt bir masiyetin ona bir zararı yoktur derler. Yani küfürle beraber yapılan iyiliğin nasıl faydası yoksa yine aynı şekilde imanla beraber yapılan günahın kişiye bir zararı yoktur derler. Dolayısıyla imanın tanımında ehli sünnetten ayrılmışlardır. Çünkü ehli sünnetin inancı imanın kalbiyle tasdik dikkat edin onlar tasdik demezler marifet derler yani bilmek halbuki tasdik yani kalbin onaylaması kalbin onu kabul etmesi ona inanması şarttır. Kalben tasdik edecek, dille ikrar edecek, amellerle de ispat edecek Hangi şeyhimiz, gerek Bin Baz gerek İbni Hüseymin, gerek Elbani Rahimehumullah, bunlardan hangi birisi imanı mürciyenin tarif ettiği gibi ettiler? Bunların hiçbirisi, imanla beraber masiyetin zararı yoktur demedi. Ya da, ya da, küfrü, küfür olduğu zaman nasıl ki, ee, iyiliğin bir faydası yoksa gibi batıl ölçülere gitmediler ve ameli imanın dışında tutmadılar ancak bunların bu aşırı gidenler harici zihniyetli kimseler bunlara mürcih ederken ehl sünnetin itikad ettiği gibi büyük günah işleyeni tekfir etmemeleri Kendisinde bir takım fısk veya zulüm görülen kimseleri tekfir etmemeleri. Bunların imanın varlığından ötürü, imanın varlığından ötürü, yani bu, bu kimselerde, yani örnek verelim, kişi Müslümandır ancak Allah'ın indirdiği hükmetmemiştir. Bu ve benzeri meselelerde, eee, Bunları tekfir etmediklerinden veyahut ameli küfür, itikadi küfür gibi el i sünnetin ortaya koyduğu ölçülere bağlı kaldıklarından bu kimselerin bu hükmünü beğenmemektedirler. Dolayısıyla bu doğru değildir. Yani bunları, bunlara mürciye demek büyük bir iftiradır. İmam-ı Hanife'de imanın tarifi konusunda Ehl-i Sünnet'ten farklı bir söz söyler. Yani o ameli imandan görmez. Ameli imandan görmez. Ancak ancak yine bu onu mürciye gibi sapık fırkalardan yapmıyor ya da mürci yapmıyor. Niçin? Çünkü yine onlar gibi söylemiyor. Mutlaka amel yapılması gerektiğini söylüyor. Ve yine Allah Azza ve Celle salih amel kim, işleyen kimsenin mükafatını vereceğini veya masiyet işleyen kimseyi cezalandıracağını söylüyor. Ve yine e, her ne kadar bu noktada ehli sünnetle örtüşmüyorsa bile e, İmam Elbani mesela, e, şey, e, İmam Ebu Hanife iman artmaz veya eksilmez gibi bir tarifi vardır. Yani burada Ehli sünnetin inancına göre biliyorsunuz, iman taatla artar, masiyetle azalır. İmam-ı Hanife bu konuda da ehli sünnete muhalefet etmiştir. Ancak o ameli gerekli görmekte, görmektedir. İmanı, ameli imandan saymasa bile e, gerekli görmektedir. Bu konuda bu onu batıl fırkalara dahil etmemektedir. Dolayısıyla Allah ona rahmet etsin. Bu imanın tarifi konusunda veya amelin imandan olmama konusunda ehli sünnete ters düşmüştür. Yine ilim ehlimiz İmam Ebu Halife'yi selefimiz olarak görürler ve onun İslam'a ve Müslümanlara olan hizmetini inkar etmezler. Ve burada şunu söyleyebiliriz. Bu gibi aşırı fırkalardan ya da günümüzün çağdaş halimlerini mürciye gören fırkalardan sakınmak, uzaklaşmak gerekir. Çünkü bu kimseler ilimle konuşmamaktadırlar ve haricilerin gölgesinde barınmaktadırlar. Hariciler Büyük günah işleyen kimseyi tekfir ederler. Yani bu kimse hariciler tövbe etmeden ölen bir kimseyi büyük günah sahibi ise o kişiyi tekfir ederler. Ancak ehli sünnet büyük günah işleyen kimse tövbe etmeden ölse bile ve huwa fi ma'işetillah derler yani Allah'ın dilemesindedir. Dilerse azap eder, dilerse onu bağışlar. Aynı e, Bıtaka Hadisi diye bilinen hadiste geçtiği gibi. Orada biliyorsunuz hiçbir amel işlemeden ölen bir kimse Allah Azze ve Celle huzuruna getiriyor. 99 sicili günahı olduğu halde her biri göz alabildiğince bir tane salih amelini söyleyemiyor. Ve bu kimse sadece ihlasla la ilahe illallah demiş. Ve Allah Azze ve Celle onu bu sebeple cennetine koyuyor. Veyahut kendini yaktıran adam ve buna benzer birçok deliller verilebilir. Dolayısıyla burada amel imanın kemal şartı mıdır? Sıhhat şartı mıdır? Bu konuda tartışmalar vardır. Yani mesela Elbette ki amel imandandır. Ancak ancak yani hani sizi sabahleyin kaldıran, abdest aldıran, camiye götüren, Ramazan'da aç bırakan bu iman değil de nedir? Elbette ki amel imandandır. Ancak burada sıhhatinin şartı mıdır, kemalinin şartı mıdır gibi ihtilaflar vardır. Kimisi kemalinin şartı görüp ameli olmayanı imansız sayacak yola gitmiştir. Kimisi de e, e, pardon, kimisi sahati, böylelikle sıhhatinin şartı görüp yani ameli olmayanın imanının olmayacağını söyleyip sıhhatinin şartıdır demiş. Kimisi de kemalinin şartıdır. Yani amel işledikçe bu kişinin imanı artar ancak imanı artar bu kişiyi e, amelleri terk ettiği ölçüde de imanı zayıflar ve azalır. Bir hadiste Allah Resulü ve Vesselam biliyorsunuz. Sizden birisi bir münker gördüğü zaman bunu eliyle düzeltsin. Ee, gücü yetmezse, diliyle buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğz etsin. Ve hadisin sonunda diyor ki, velike edaful iman". İşte bu diyor, imanın en zayıfıdır. Yani bundan kasıt, bundan kasıt imanın en zayıfı. İlim ehli diyorlar ki, zayıf da olsa imandır kalben boğuz etmek. Eğer bu da yoksa, işte o zaman korkulması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu konuda, ilim ehlinin yoluna uymak, ilim ehlinin, e, çizgisini terk etmemek, batıl fırkalardan, yüz çevirmek, kişinin, kulluğunun selameti için, geçerlidir. Dolayısıyla, Bugün eğer Bin Elvani veya veyahut e, İbni Hüseymin veya diğer ilim ehlimiz eğer bunlar mürciye ise gerçekten yeryüzünde hak ehli kimse kalmadı demektir. Yani kim slogan atıyorsa sokaklara çıkıp, kim efendime söyleyeyim fazla sesini yükseltiyorsa, kim bağırıyorsa o mu hak üzeredir. Vallahi bu ilim ehlimiz ellerinden geldiği kadar delille konuşmaya gayret etmiş ve istikamet sahibi kimselerdir. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara merhamet etsin. Ve Allah Azze ve Celle onların bıraktığı mirastan bizleri müstefit kılsın. Ve hâbîhü vallâhu âlem ve sallallâhu Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Sübhânek bihamdik. Eşhedü en la ilâhe illâ ent ve etûbu ileyyik.